Kıymetler Kamera Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle Selamlıyoruz efendim Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecil hocamız bize Tasavvufi ıslahlardan tasavvufi kavramlardan Bahsediyorlar Ölüm kavramını işliyorduk Muhterem hocam <gülüyor> dilerseniz Şöyle bir söz var Bir anekdot var Sufilerden birine ölümü seviyor musunuz Diye soruyorlar O da şu cevabı veriyor Şerinden emin olunmayan şeyle yani dünyayla kalmaktansa hayır umulanın huzuruna yani Allah'ın huzuruna çıkmak daha iyidir diyor. Yani ölüm bizim için daha hayırlıdır demek istiyor. Dünyada kalmaktansa böyle bir söz söylüyor. Yani ölümü seviyor musunuz sorusuna cevap olarak bunu açarak başlayabiliriz efendim. Buyurun sayın hocam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve bihi nesta'in Efendim Somuncu Baba Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin evet. Şeyhiydi Esas adı Ebu Hamidü Dini Aksaray Evet Ama kökeni Kayserili sonradan Aksaraylı Mezarı da orada Tabi 90 sene bir ömür sürmüş, vefat edecek. Başında halifesi, baş halifesi Hacı Bayram Veli var. Hacı Bayram Veli Oğlu Söyle. Yusufu Hakiki var. Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri son bir sözünüz var mı efendim diyor. Böyle başını yavaşça kaldırmış. Bu çilesi bol dünyadan. Göçüyoruz diyor Evet Bu çilesi bol dünyadan Göçüyoruz Bu Çilesi Bol dünyadan Göçüyoruz Dikkat edin Evet Dünyayı anlatırken Çile Parantezi içinde anlatıyor ...dünya çileden ibaret... ...dünyası çile... ...olanın ahireti... ...rahat olur... ...bu dünyada rahatlık Arya'nın... ...ahireti çile olur... Evet. ...bu dünyada çileler içerisinde kalanın... ...ahireti de rahat olur... ...bir gün... ...müritlerinden bir tanesi... ...bir tarla ekiyor... ...diyor ki... ...Somuncu Baba Hazretlerine... Evet. ...efendim diyor... ...şimdi şu görmüş olduğunuz... ...tarla benim diyor. Bunun... ...şu görmüş olduğunuz yarısı size ait diyor. Şu yarısı da bana ait diyor. Yani yer yer yayız diyor. Şeyhine yarısını evet. vermişim Ardan zaman geçiyor. 6 ay. Ekinler falan kalkıyor. Diyor ki Samuncibo Hazretlerine... ...efendim diyor... Tarla diyor. Sizin tarla ve benim tarla. ekim bitti diyor. Ama tarlanın bir yarısındaki ekinler çok güzel. Çok kaliteli ürün verdi. Öbür tarafındaki ürünler kalitesiz diyor. Kalitesiz. Sumuncu Baba diyor ki beni bir götür bakayım oraya diyor. Beraberce gidiyorlar. Mürit diyor ki bak efendim diyor. Şu... Budaylar olmamış. Yetersiz iyi beslenmemiş. Fazla bir verimi yok. Burası benim tarlam diyor. Aslında Somuncu Baba tarlası Tam tersi. Evet. Ayıp olur şeyhim ve diyor söyleyemiyor. Hmm, i̇yi tarafını şeyhe veriyor. Şu görmüş olduğunu yeşillikte efendim size ayırdığım tarla diyor. Somuncu Baba boynunu büküyor şöyle. Bir süre bakıyor tarlaya. Ondan sonra gözünden ilk damla gözyaşı geliyor. Ne günahım vardı da Allah ahirette alacağım sevabın karşılığını bana bu dünyada verdi diyor. Ne hata işledim de ahirette alacağım sevabı, iyiliği, hayrı bu dünyada peşini veriyor bana diyor. Ben Allah'tan hiçbir zaman bu dünyada yaptığım amellerin karşılığını beklemedim diyor. ...demek ki bir yanlış yaptım... ...bir noksan yaptım... ...bu dünyada bana bu iyiliği veriyor Allah diyor... ...bu dünyada veriliyor... ...ve onun için ağlıyorum diyor... ...Allah Allah... ...mürit... ...Somuncu Baba'ya bakıyor... ...etkileniyor bundan tabii... ...ve hakikati söylemeye ihtiyacı hissediyor... ...efendim diyor... ...sizin gönlünüz kırılmasın diye... ...ben... ...bir yalan söyledim diyor... ...nasıl diyor... ...bu görmüş olum tarlanın... ...şu ekinler kötü ya... ...burası size ait diyor... ...bu fışkıran, büyüyen bölüm... ...kaliteli yeri de bu o da bir, bana ait... Da ...ama utandım... ...söyleyemedim diyor... İyi taraf sizin diyor, gösterdim diyor... ...aslında iyi yetişmemiş... ...şu yoz kalmış olan bölgesi... ...tarlanın var ya... ...orası size ait diyor... ...o zaman Sıvınca Baba tübesim veriyor... ...teşekkür ederim Ya Rabbi diyor... Bir insandan iyilik yaptığınız insandan kötülük geliyor mu? Ha, Allah beni seviyor demektir. Evet. O da biraz zor bir şey Zor bir şey tabii. tabii. Kolay değil. Kaldırmak kolay değil yani. Bana 25 yıl hizmet ettiğim adam arkadan bıçakladı beni. Affettik. Başka bir şey yok. Affettik, bağışladık. İyilik yapacaksın, kötülük gelecek. Bu doğru yoldan gittiğin alameti. İşte o, Bizim böyle iyilik yaptıklarımızdan gelen kötülükler... ...bizi buradan dolayı sevindiriyor. Somuncu Baba psikolojisi bu. Hmm, bu böyle, böyle okumak lazım o zaman. Böyle tamam. okumak lazım. Ama iyiliğe karşı kötülük yapan insanların başından da... ...bela eksik olmuyor. O da ayrı bir şey. Yani... Elhamdülillah Cenab-ı Allah ömrümüz boyunca bize hep bunu yaşattı ve ben bundan da son derece memnunum. Önce bir sarsılıyoruz görüyorsun, bağırıyorum sarsıyorum ondan sonra yanağımı yere toprağa koyuyorum. Basın diyorum geçin. Yanağım, bir yanağım toprakta öbür yanağım insanların ayağı değiyor. O şekilde bir hayatı sürdürmeye devam ediyorum. Gayet de mutluyum elhamdülillah. Allah beni biliyor, ben de Allah'ı biliyor muyum? Bana yetiyor be. Efendim haksızlık yapıldı size. Olsun. Hep haklılık mı olacak? Haksızlığı tadına bakmazsam, haksızlığı içselleştiremezsem, hak kavramı bende tecelli etmez ki. Hiç kimse haksızlığı yaşamak istemiyor. Haklıyım ben konuşacağım diyor. Hani Kur'an kendi öyle demiyor ama. Haklı bile olsan. وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامًا anlamıyor. Haksız, cahil, sen haklısın da geç evet. O kadar. Yani bu kural nasıl işleyecek? Nasıl işleyecek kural? E, i̇şleyecek evet. yani. Kötüye de iyi diyeceksin. iyiye de iyi. Tabii müminlerin müminlerle olan sosyal evet, münasebetini, sosyal münasebetini münasebeti. konuşuyor. Tabii. Bir müminle bir kafir arasındaki İslam hukukunda anlatılan muamele değil bu. Eşidda'u alel küffarın Tabii. dışındaki tecelli eden bir olay. Evet o anlaşılıyor hocam. Dolayısıyla bu dünyadan ...huzur beklemek, rahatlık beklemek... ...bu dünyanın dolçevitası... ...comfortable life... ...tatlı hayatı... ...konforlu hayatı... ...hep ahiretin dikenleri olacak... ...onun için... ...rahmetli Musa Efendimiz... ...haziretleri buyururdu ki... ...beyler beyi sarayında bile yaşasanız... ...fakirlerin... ...giydiği gibi giyinin... ...fakirlerin yediği gibi yeyin... Fakirlerin içtiği gibi için fakirlerin yaşadığı gibi yaşayın. O zaman fakirler zümrüsü arasında ahirette dirilir. E, fakirler direkt peygamberimizin en yakında olacak kesimdir diyor. Demek ki iftar sofralarımızda da o zaman bu fakirler olacak değil mi hocam? İftar sofrasında <gülüyor> fakirler olduğu gibi iftar sofrasında bir tane ekmek olacak <gülüyor> bir çeşit yemek olacak. İkinci çeşit olmayacak. La teçtemir udmani fi inan in bir sofrada iki çeşit yemek olmayacak. Bir çeşit olacak. Bunu başa başarabilen bir Müslüman var mı? Soyadı Türk olan bir arkadaşımız bunu böyle yapıyor. Her sofraya oturduğunda sofrasında ekmekten başka katık olarak bir çeşit olacak. Bak ekmek de olacak, bir de katık olacak. Evet. Bak ekmek de var. Sif katığı yersen olmuyor. Sif ekmek o da olmuyor ekmekte ama bir ekmeğe karşılık... ...bir de katık olacak. O şekilde... ...olursa. Başka... ...üçüncü bir yemek olmayacak. Vücut alabildiğine... ...sıhhatli oluyor. Yediğin... Heh. ...yarıyor. Evet. Bunları tabii hep kaybettik. kaybettik. söylemek istemiyorum da. Şimdi... Evet. ...dünyanın kötülüğü... ...üzerine bir yorum yaptık. Buna pesimist... ...yaklaşım değil. Ahiret hayatı... ...ve innel ahirete lehiyel hayvan... Gerçek dirilik, ahiret hayatı. Biz konuşurken dünya merkez konuşuyoruz. Hiç ahiret merkez konuşmuyoruz değil mi? O He. zaman çekilen şiddetler, acılar, üzüntüler, kederler ahiret açısından bizim için bir hayır mı? Hayır. O zaman gel ey şiddet, ey üzüntü gel, ey sıkıntı gel, sen benim ahiret mutluluğumsun diye ahiret merkezi yaklaşırsak... ...dertlerimiz, sıkıntılarımız... ...üzüntülerimiz, dünyanın çirkinlikleri... ...ne olur? Very handsome, çok yakışıklı olur... ...eniyet olur... ...eniyet, yakışıklı olur... ...güzel olur... Sahabi i birkaç gün bela gelmeyince... ...Allah bizi sevmiyor diye üzülürlerdi... ...bela gelmiyor diye üzülürlerdi... ...biz bela gelince üzülüyoruz... ...hakiki iman sahibine bak... ...bizim gibi sahtekarlara bak... Do you understand me... Evet İşte ölümü Seviyor musun diye sorulunca Ölümün Sevilmesinin Analizini yapıyor Ölümü değil Sev. Ölüm üzerine ne derseniz ayrı Mesela ben size vahidiyim Desem ki güzel vahidim Yavrum evladım ölüm nedir Bu bir soru değil soru. mi ha. Ölümü sevme Konusunda ...koordinatların nedir diyor sorarsam... ...bu da ayrı bir soru değil Başka bir soru. Aynı soru değil. Bana ölümden bahsetme. Ölümle senin arandaki ...sevgi irtibatı ne? ...diye soru soruluyor. Ölüm nesne? Ama ölüm nesnesini sende... öznelleşmiş hali. Yani sevgisi. Kesin. Ölümün sevgisi sende ne? bunu soruyor. Arke. Ölümün hakikati... ...bende hakikati var. Sendeki hakikati ne? Anlat diyor. Evet. O sufi diyor ki ölmek demek şerrinden emin olunmayan bir yerden şerrinden emin olunan yere gitmektir diyor. Bu dünyada şerden kurtulmak, kötülüklerden kurtulmak asla mümkün değildir. Bu dünya ...yıkım dünyasıdır... Evet. ...bu dünya... ...ölüm dünyasıdır... ...bu dünya belalar zindanıdır... ...böyle göreceğiz... ...bugün... ...ne sıkıntı geldi... ...akşam oldu hala bir şey yok ama... ...biraz sonra karnım ağrımıştı diyor... Az e, al sana bir sıkıntı... ...hemen elhamdülillah ya Rabbi... ...teşekkür ederim... ...afiyet afiyet diyeceğiz... Evet. ...Selam Efele ...bana bela ver denmez diyor... Yok. Aa, fihta bilecek, afiyet, afiyet, afiyet diyeceğiz. Evet. Bana bela ver demeyecek. Kaldıramayız yani. Kaldıramayız. Demek ki dünyaya anlam matriksi oluşturduğumuz zaman ve ahirete de anlam matriksi oluşturduğumuz zaman ikisinde ortak paydası şer. Şerinden Kötülüklerinden emin miyiz değil miyiz? Bu dünyada kötülüklerinden kurtulamadığımız dünya ahirette bizim rahatlığımızın rahatlayışımızın garantisidir. Bu dünyada fe izâ ferate yapabilirsek evet. ilâ rabbike fergabb gerçekleşecek. Orada Allah'ı bulacağız. Ama fensap yorulma varsa bu dünyada böyle bir Oylat Kaplıcalarına gitmiştim. Mürşid-i Kamil'e soru sordum. Soru değil de daha doğrusu zevzeklik ettim. Öyle söyleyeyim. Ben edepsiz bir deriş olduğum için. Estağfurullah. Yani kendimi ben biliyorum. Estağfurullah. Yani edepsiz bir insanım ben. Hocam. Efendim stres atmak üzere Oylat Kaplıcalarına gidiyorum. Biraz istirahat edeceğim. Cevap Mürşid-i Kamil buyurdu ki bu dünyada La rahat bu dünyada rahat yok bu dünyada rahat yok evet. bu dünyada yorulan ahirette dinlenir burada dinlenen ahirette yorulur dolayısıyla biz burada yorulmak suretiyle ahirette dinleneceğiz evet. dünya 60-70-80 sene değil mi? normal bu herkes için 3 aşağı 5 yukarı başımıza bir kaza gelmezse ama mezarda Kıyamete kadar dinleneceğiz O kıyamete kadar Uzun bir süre Bu dünyada 60-70-80 sene 60-70-80 sene yorul Yorum. Sıkıntı çek Zahmete gir, çile çek Bu şekilde 60-70-80 sene Çileli, yorgunluk dolu Bir hayat yaşarsan evet. Ahirette de rahat bir Ama burada rahatlığa talip olursan Vay. Ahirette Bu rahatlığın hesabını sorarlar Burada mezarda rahat yatamazsın Mezarda rahat etmek istiyorsun O zaman dünyada yorul Oturup evde kitap okumak var Baktım bu akşam Boşum Alo yavrum Aytekin Buyur Ethem hocam ya ben Bu akşam boşum bu böyle olmaz Talebelerden Hangi yurt hangi vakıfta Hangi dernekte Ben konuşma yapabilirim Talebelere faydalı olayım İşte Şerhi Şifa okuyoruz Kadı İyaz'ın bana bir delalet et beni bir yere götür ben bir yerde konuşmak istiyorum tabi hocam falanca yere gelin orada konuşun hemen arabasıyla gelir aldır götürür bir saat bir on beş saat dakika konuşuyorum gelirim Allah razı olsun Allah yani Allah. evde rahat edebilirdim güzel çayımı içiyorum demli demli Efendim, bir yandan derslerimi çalışıyorum bir yandan şöyle sırtımı yaslıyorum böyle arada bir geriniyorum falan gayet güzel şeyler oluyor yani de gayet etti güzel ...bunları... ...çayımı da terk ediyorum... ...koltuğuma sırt dayamayı da terk ediyorum... ...kitap okuma... ...şeklindeki şehvetimi de terk ediyorum... ...oradaki... ...efemi söyleyeyim... ...evdeki işte rahatlığıyla terk ediyorum... ...gidiyorum... ...ayağa kalkıyorum... ...talebelere... ...bir saat on beş dakika... ...anlatabildiğim kadarıyla... fakirane, acizane, ...yokluk timsali... ...yokluk örneği olarak... ...hiçlik içerisinde... Sohbetlerimi yapmaya gayret ediyorum. Geliyorum. Yenilenmiş olarak geliyorum. Yenilenmiş olarak geliyorum. Eskimiş olarak gidiyorum sohbete. Oradan yenilenmiş olarak geliyorum. Tazelenmiş oluyor. Tazelenmiş kelimesini de kullanabiliriz. Evet. Ama hizmetin içinde var. Tazelenmek. Hayat dirilik o zorluklarda. Çocuklar ben geldim. Sizle dini bir sohbet yaptım. Size İslam'ı anlattım. Sinerji kazandım diyoruz. ...yani normal bir güç ile... ...ben gidiyorum, hayatım yaşıyorum... ...ve size... ...getirmiş olduğum bu hizmetle... ...turbo, ek bir güç... ...kazandım. 60 kilometreden 80 kilometreye çıktım. Rahatladım biraz... ...elhamdülillah. Hiçbir akşam evde durmak yok. Hiçbir gün gitmedik bir yer... ...olmaması mümkün değil. Her gün bir yere. Akşehirli, Doğanhisar'da... ...Rasi Hoca'nın yaptığı gibi... Boş duruncaya bir sohbet olmayınca... ...hocam ben hasta oluyorum diyor. Sohbete girmediğim gün hastayım. Gittiğim gün iyiyim. Evet. Rahmetli Rasi Hoca... ...Cendere Köyü'nde bir kurban bayramında buluşmuştuk. Aynen bu ifadeyi kullandı. Ethem Hocam... ...sohbete gittim diriyim. Gidemedim hastayım. Hakikaten sohbete gidiyor... ...Rasi Hocamız... ...Allah rahmet eylesin. Sohbetten geliyor... ...ölüsü gidiyor, dirisi geliyor... Fizik olarak da rahatsız oluyor. Sohbete gitmemekten fiziki olarak da rahatsız oluyor. Yani. Evet. Burada demek ki ölümü seviyor musun? Ölümü seviyorum un seviyorum kısmını anlatırken, şerinden emin olmadığımız yerden şerinden emin olduğumuz ve hatta hayır umulan şerinden emin olmak değil de hayır umulan bir diyara yolculuk yani şerinden emin olmadığımız yer dünya hayır umulan yer ahiret, ahiret. ahiret olmuş. yani pesimizmden optisizm dediğimiz oraya gitmek evet. yani havuhtan recaya göçmek ölümün arka planı mutluluk diye anlatıyor ölüm en büyük mutluluktur Yok. bakıyorsunuz ölümün en büyük mutluluk olduğunu söyleyen o kadar çok insan var ki ...geçmiş medeniyetlerde... Daha ...eski Mısır kültüründe... ...eski Yunan kültüründe... ...efendim söyleyeyim Hint kültüründe... ...Çin kültüründe... ...ölümü hep mutluluk olarak görmüşler. Evet. Ölümü mutlu olarak, mutluluk olarak görmenin sebebi... ...bu dünyanın mutsuzluk olarak... ...yaşanmasında kaynaklanıyor. Bu dünyayı mutsuzluk olarak... ...çili olarak algılayıp... ...yaşayıp özünelleştiren... ...ve insanlar... ...için... Ölüm, mutluluğun kendisi oluyor. Ama mutsuzluğun tadına baktıktan sonra bunu söyleyebiliyorsun. Evet. Bela geliyor, sabrediyoruz. Sıkıntı geliyor, sabretiyor. Üzümde de gelir. Hepsine sabır. Ağzımıza fermanlar vuruyoruz. Başımıza gelen sıkıntıları WhatsApp'lardan, mesajlardan arkadaşlarımıza iletmiyoruz. Gelen sıkıntımızı innema eşku besiye ve huzni ilallah. Sadece Allah'a başka bir merciye, başka bir yere yapmıyoruz. Sadece Allah'a sadece Allah o kadar ve ses çıkmayacak. Çile o zaman adına çile deniliyor. Anlattığınan adına çile denmiyor. Sırtın ağrıyor değil mi? Bana anlattığınan o çile çile değildir. Efem kulağımız zonkluyor diyor. Kızına telefon etmiş oluyor, oğluna telefon etmiş oluyor, babasına telefon ediyor, anasına telefon ediyor, arkadaşı Semra'ya telefon ediyor, kız kardeşi Huriye'ye telefon ediyor, amcasına telefon ediyor, okuldaki arkadaşına telefon ediyor, falancelerdeki grubuna tel telefon ediyor. 60 kişi sırtının belinin ağrıdığını öğreniyor. ...buna çile denmediği için bundan bir sahip kazanılmaz... ...ağrı geçiyor mu hocam o zaman ağrı evet. da geçiyor... ...ağrı da artıyor... artıyor. Hmm. ...özellikle kadınların düşlü sıkıntı bu... ...kadınların ağrısı, sızısı hiçbir zaman bitmez... ...niye ağrısını durmadan şikayet eder... ...bunu yapmak Allah'ı şikayet etmek demektir... ...Allah böyle yapan kendisine başka bir Allah arasın diyor verdim belaya, ezaya, sabır demeyen gitsin kendisine başka bir rap arasın diyor. Allah korusun. Ya bu hadi şerep bu işte? Bakıyorsun, özellikle erkeklerde böyle de, kadınlar da biraz daha çok. Başka bir ağrıdığı zaman 50 kişiye telefon açıyor, Gruba evet. mes mesaj atıyor. Benim diyor bir bağırsaklarım bugün şu oldu diyor, ağrıdı ağrıdı. Ne tavsiye edersiniz? Herkese bir duyuruyor. Evet. Grupta da 120 kişi var, 120 kişiye ilan ediyor. E çektin bir sıkıntı, acı çektin, acı havaya gitti, bir faydası yok, deftere yazılmıyor. Evet. Sabretmedi diye yazılıyor, Sabretti diye yazılmıyor. Sabretme, katlanmak, öznerleşirme, kendinde kalması acının. Sen acıyı dışarı taşıyorsun. Her türlü kayıp yani. Türlü. Özüne, içine öznel olarak yansıttığın zaman acını Allah'a şikayet etmiş oluyorsun. O yolladı, ona şikayet ediyorsun. Hazreti Yakup'un makamı. makamı Ben e, sıkıntımı Üzüntümü Allah'a Fizik metafizik Yani somatik Ve psikosomatik Bütün üzüntü ahvallerimi Üzüldü sen üzüntü şekli değişir falan Üzünün şeklin değiştiğini bile Görmemeleri için Hazreti Yakup Özel bir üzüntü kulübesi yapmıştı Üzüntüsünü fizik olarak Orada yaşıyordu Allah'a gösteriyordu evet. İnsanlara göstermiyordu kulübede ağlıyor ve o yaşadığı üzüntünün dışa vuran vurumlarını da gizliyordu özel kulübede ağladığı için kulbetül ahzan üzüntüler kulübesinde orada ağlıyordu. Halimi Allah bilsin. Üzüntümün işte kalanını da Allah bilsin. Dışa yansınmış biçimiyle Allah bilsin. Kullar görmesin diyordu. Biz her şekilde elimizde davul. Bugün benim efendime söyleyeyim enseme bir ağrı girdi. Tam 1600 kişi öğrendi. 1600, enseme ağrı girdiğini bugün 1600 kişi öğrenmeye muvaffak oldu. <gülüyor> Onu sabretseydin, söylemeseydin büyük suhaf verilecekti. Şikayet ettiği için hemen Ertesi gibi başka bir sıkıntı daha geliyor. Hiç bela, sıkıntı, üzüntü, öksürük, tıksırık, bel ağrı, sızır, sızır, eksik olmuyor. Çeneyi tutamadığı için. Kilit, fermuar, selamun aleyküm. Evet hocam Allah razı olsun çok güzel ifade ettiniz. Muhterem hocam şöyle bir anekdottan bahsediliyor. Cüneydi Bağdadi'nin şöyle dediği naklediliyor. Can çekişirken diyor üstadım İbni Kerem Bey'in başucunca bulunmuştum. Dua etmek için semaya baktım. Üstad bu bir uzaklıktır dedi. Sonra yere baktım yine bu bir uzaklıktır dedi. Bunla şunu kastetmiştir diyor. Allah semaya veya arıza bakmadan sana daha yakındır. O mekanın ötesinde değil, berisindedir. Yani çok ilginç bir ifade bu da. Dua etmek için semaya baktım. Üstad dedi ki, Cüneyd-i Bağdadi bu bir uzaklıktır. Yani e, İbni Kerem bir diyor. Sonra yine yere baktım diyor. Yine bu, bu da bir uzaklıktır diyor. Bununla şunu kastetiyor. Allah semaya veya arza bakmadan sana daha yakındır. O mekanın ötesinde değil perisindedir. Bunu dilerseniz açarak devam edebiliriz hocam. Buyurun efendim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve'l akibetu lilmuttaqin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ve bihi Allah ne yerdedir Allah ne de göktedir evet. Allah mekandan da münezzehtir Allah zamandan da münezzehtir dua ederken gözlerini yukarı niye dikiyorsun evet dua ederken yere niye bakıyorsun Allah mekandan da münezzehtir Allah senin kalbinde... ...dua derken... ...dön kendi kalbine bak... ...Allah orada... ...Allah ne gökte... ...ne yerde... ...mekan ötesi... ...mekanda arıyorsun... ...gözünü açıyorsun... ...göklere bakıyorsun... ...ne de yere bakma... ...Allah yerde de değil... ...ne yerde... ...ne gökte... ...Allah senin kalbinde... Evet. ...sen kendi kalbine yönel... ...başını öne ey... ...o kalbinde... ...Allah'a olan... İmanını hisset, o his ile Allah'a yönel. Kalbimle inanıyorum. İnanmayı değil, inanmanın bedene getirdiği his, tatlı itminan. Böyle Allahü Teala'yı yaşamak. Hissettiğin zaman o hissin içerisinde Allah'a dua et. Onun için hissetmediğim konuda Allah'a dua etmiyorum. Hissettiğim konuda Allah'a dua ediyorum ummadık anda işte kardeşimiz Ahmet onu düşünüyorum. Kalbime geldi hemen açıyorum. Benden dua bekliyor. Ya Rabbi Ahmet'ime yardım et. Ahmet'ime yardım et. Ahmet'ime yardım et. Bu dua yaptıktan sonra arkasından huzur geliyor. Çünkü hatırıma getiren Aha. sanki ona dua et. Onun için bak hatırına ben getirdim. Hiç aklımda yoktu. Kardeşim Ahmet demek ki duaya ihtiyacı var. Ondan sonra bakıyorsun gördüğünde şu falanca vakit daraldım. Bana bir dua etseydi diye düşündüm. Ondan sonra rahatladım diyor. Ben de diyorum ki ya o zaman ben de aklıma sen geldin. Nereden geldin sen? Acaba dua mı istiyor? Elimi kaldırdım dua. Dua ettim. Efendim babamı rüyada gördüm. Ha senden bir hayırlı hasenat istiyor. Fakire gitti biraz para ver. Git Suriyelilere yardım et. Evet. Efendim söyleyeyim annemi rüyada gördüm. Adlarım eylesin Ya demek ki hayır bekliyor yani. Du'a Fatihah bekliyor. İşte yani bir beklenti var. Evet. Beklenti. O beklenti içerisinde mutlaka ona göre e, insanda bir kendi kendi zuhur oluş diyoruz biz buna. Bunun mantıken de bir izahı yok. ...sizlik ötesi bir olay bu. Yani böyle bildiğimiz e, deterministik kurallara göre en boy, yükseklik, zamanla kayıtlı, deterministik bu zahiri dünyanın kurallarıyla alakalı bir yapı değil. Hissi, kalbi, sezişle yani entisyonist, ilhami böyle doğuş tuluhat, kalbime doğdu böyle bununla ilgili bir yapı. Evet. Laboratuvara girmez. Empirik değeri yok bunun. ...ama isabet ediyor... ...konuşmaları da da öyle... ...hayat boyu... ...1968 senesinde... ...Kuran kursu öğretmeni olarak... göreve başladım... ...1968'de... ...68'de... ...sene oldu... ...2018... ...tam 50 yıl 51. yıla girdi... ...50 sene olmuş... ...50 seneden şu ana kadar... ...o zaman bir dervişliğim falan da yoktu... ...hiçbir zaman çalışarak konuşmadım... Birkaç defa çalışarak konuşmayı denedim. Spontane konuşmanın, irticali olarak yapılan konuşmanın bıraktığı tesiri kağıt üzerinde okuduğunuz zaman sağlayamıyorsunuz. Biri satırdan geliyor, öbür sadırdan geliyor. Satırda gelen satırda, dışarıda kalıyor. Evet. Sadırdan gelen, gönülden gelen gönüle nüfuz ediyor Gönle gidiyor Cümleleri kalbim tayin ediyor Ben tayin etmiyorum Bu psikolojik yapılanma içerisinde Konuşmalarımı tam 50 yıldan beri O zaman 18 yaşındaydım Evet Peygamberlerin hayatı vardı Muhammed Kutub'un yazdığı Seyyid Kutub'un Abdülhamid Cude Sakhar Profesörü, Eser Profesörü Peygamberlerin hayatları Küçük, ...küçük Bedir Yayın Evi yayınlamıştı... Evet. ...oradan okurdum... ...talebe böyle... ...şi işte ilkokul beş, orta bir talebeleri... ...Kuran kursu... ...huzursuzluk eserleri... ...görürdüm böyle... ...daralırdı çocuklar böyle... ...böyle bir huzursuzluk hali olurdu... ...kitabı bir kenara bırakırdım... okuduğum kafamda ne kaldıysa... ...onu anlatırdım... ...cümleler benden çıkardı, kitaptan çıkmazdı... ...evet... İcabı da konuşurken yanlış da konuşmalıyım Yanlış telaffuzlarda da bulunmam lazım o Yanlış telaffuzlar dinleyiciyi uyanık tutuyor Ha bak burada yanlış yaptı diyor Benim insan olduğumu Ve kendi insanlığını yanlışlarımdan anlıyor Onun için robotlarla işbirliği tutmayın Sizi tekamül ettirmez İnsan yanlış yapar Yanlışlar tekamül ettirir insanı Meleklerde yanlış yok Onun için tekamül edemiyorlar evet. Ben yanlış yapıyorum Onun için tekamül ediyorum ben Melek, Meleklerde yanlış var mı? لا يعصون الله ما robotik varlıklar robotik varlıklar tekamül eder mi? Etmezler. Evet. Bunun gibi. Talebelere böyle ağızdan konuşurdum. Yani konuşmam kalbimden spontane, irticali, kendimden, özümden konuşurdum. Talebeler hep susardı anında. Evet. Yani talebeyle arama kitabı koyduğum zaman sohbet bitiyor araya talebeyle kendimin arasına kitabı da kitabı koymayıp da kitabı kaldırdığım zaman talebe ve ben karşı karşıya geliyoruz ve direkt tesir oluyor ha? evet doğrudan doğruya tesir oluyor evet Direkt tesir oluyor yıllarca bunu yaşadığım için tecrübe yani bunlar tecrübe. Ya yılların tecrübesi yani. bunları hep bu şekilde değerlendirmek lazım çünkü özden gelen Allah'tan geliyor demektir vahid yani özünden geliyor mu yani sadra ne geliyorsa konuşmayacaksın kendini devreden çıkaracaksın sen sadece mikrofon hoparlör var ya hoparlörsün mikrofon Allah'ın elinde sen hoparlörlük onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Allâcu Mansur'un Enel haksızını anlatırken evet. söyleyen Nasır idi Mansur ondan tercüman olur Hallacı Mansur söylemedi. O tercümandır diyor. Allah. Allah evet, şey. Mikrofona konuşan Nasır olan Allah'tı. Hallacı Mansur. Onun söylediğine hoparlörlük yaptı diyor. Evet. Taşeronluk. Enel Hak diye aslında Allah. Nefsini ortadan kaldırmış. Çünkü Kabe'nin avdusuna makam İbrahim'i oturuyor Hallacı Mansur. Bir yıl oturduğu yerden sadece abdest için bir de tuvalet ihtiyacı olursa onun için günlerce yemek yemezdi günlerce su içmezdi, güneşin altında gündüz gecenin soğuğunda Kabe'nin önünde dururdu bir yıl hep oradan ayırılmadı bir makamı vardı orada makam İbrahim'de evet. işte vefa makamı ve İbrahim'e lezi vefa diyor ya vefalı İbrahim Allah'a bağlı İbrahim işte o vefa makamı Allah'a bağlılık makamı İşte o makama gelen bir insan Oturur Otur yerde oturur yerde kalır Yani Zamanlar Mekanlar değişir Tiyatro sahneleri değişir Ama adam aynı adamdır Zamanlara ve şartlara göre değiş Münafık olmaz şizofren olmaz Diyasosis kişilikli 7-8 kişilikli olmaz tek olur. Yani Müstakim olacak yani. Müstak Tevhid tek kişilikli. İstikamet. Başörtüsü burada ben farz dedim. 28 Şubat'ta da farz diyordum. Ondan 10 sene önce de farz diyorum. Şimdi de farz diyorum. Ölürken de farz diyeceğim. Ahirette de farz diyeceğim. Çünkü Allah farz diyor ya. Pek çok akademisyen arkadaşımızın daraldığı zaman farz değildir ifadesini duyduğum için bu sözleri ona binaen anlatıyorum. Evet. Rüzgara göre fırıldak gibi dönmek. Bizde böyle bir şey yok. Onun için toplumun her kademesine bu Rijit duruşla girmek de zor oluyor. Çünkü bu sözü kaldıramayacak insanlar var. Alabilecekleri anlayabilecekleri kadar anlatıyoruz. Hele bir yere girmiştim unutmuyorum. Talebeler dinliyor. Ve kızıyordu. 150 kişilik. Müdür dedi ki Hocam dedi, buradaki talebelerimiz dedi, başörtüsü konusunda çekimser biraz dedi. Yani kapatmıyorlar, işte tane başörtüsü emri yok da diyemiyorlar ama evet. kapatmıyorlar. Bu nasıl bir konuşma yapabilirsiniz dedi. Tabii 20. yüzyıl Türkiye Müslümanı Anglo-Sakson kültürle rasyonalist olarak yetiştiği için rasyonalist bakış mantığıyla konuşmam gerekiyor kellimün nâse alâ kaderû uqulihim İnsanlara akılları seviyesindeyse ona göre konuşun. Konuşayım dedim. Başörtüsü bir buçuk saat konuşma yaptım. Başörtüsü ayet-i kerimesini son beş dakikada okudum. Başörtüsüyle ilgili hadis-i şerifleri son beş dakikada anlattım. Dini söylemi son beş dakikaya sığdırdım. Peki bir saatin beş dakika ne konuştum ben biliyor musun o ayetçiyim? Ne konuştuk? Din yok, iman yok, Müslüman değiliz. Hiçbir şey yok, bomboş. Buna rağmen yine başımızı kapatmalı mıyız? İnsanın fıtratı, insanın konumu, yaratılışı itibariyle baş kapatılma olayı ne ifade eder? Bilim açısından bunu He. anlattım. Ve ilgiyle izlediler. Hiç baş başını kapat demiyorum. Güneşin insana verdiği zarar, şu floresan lamba. ...bizim derimize değiyor... ...verdiği zarar, radyasyonlar... ...yıkım... ...ve insanın içindeki nefs enerjisi denen... ...bir it denen enerji var, onun yıkımı... ...tazelenmesi değil, yıkımı... Evet. ...ve bunun irade gücünü etkilemesi... ...insana rasyonelist yapması... ...ve bir binaya mantolama yaptığınız zaman... ...binanın ömrü 80 sene artıyor... ...mantolama yapmazsanız... ...80 sene daha önce yıkılıyor kendiliğinden... ...nasıl yıkılıyormuş... ...yazın 40 derece güneş vuruyor... ...genişliyor bina. Evet. Kışın da eksi 20 derece oluyor... ...daralıyor bina. Yazın genişlemesi, kışın daralması... ...bina hareket halinde. Hareket halinde olunca ne oluyor? Bina yorulması oluyor. Metal yorgunluğu gibi... ...ihtiyarlıyor durduğu yerde. Sırf güneş ışığından, atmosferik şartlardan oluyor bu. Üzerine mantığı giydirip tesettür yaptın... ...ne zaman? Ömrü uzuyor. Elmayı... ...kabuklu olarak şuraya koyun... Bir de karanlık olursa iyi olur. Dört ay, beş ay, altı ay elma hiçbir şey olmayacak. Evet. Biraz serin olacak tabii. Güneş ışığı da görmeyecek. Aynı elmayı kabuğunu soyuyorsunuz. Hemen çürüyor hocam. Şuraya koyuyorsunuz. Üç günde çürüyor. Tabii. İki günde çürüyor. Yenmez hale geliyor. Kabuğu varken, tesettürü varken, ambalajı varken hiçbir şey olmuyor da ambalajını zaman niye öyle oluyor? Artık düşünün. Kabuk koruyor ya. Evet. Kadın erkek. Hepimizin kafasında saç var. Işıktan koruyor. Evet. Saç. Doğal başörtüsü. Ondan sonra güneş ışığının insanlar üzerindeki etkisi. Dik geldiği zaman çok kötü etki yapıyor. Peygamberimiz öğle namazdan biraz geciktirirdi. Güneş epi bir yatar. Evet. Yatağa gelir. Atmosferde daha çok temizlenir o radyasyon güneş ışığının radyasyonları. Vücuda tesiri azalınca öğle namazını öyle kıldırıldı peygamberimiz. ...bununla ilgili o kadar çok elde data var ki... Evet. ...o kadar çok veri var ki... ...sırf... ...ilmi açıdan konuşuyorum... ...bu bakımdan erkeklerin de kapatması gerekir... ...kadınların da kapatması gerekir... ...bu kafa beyin bizi idare ediyor... ...kontrol mekanizması... ...bir uzay gemisinin... ...ana kumanda merkezi burası... Evet. ...bitti... ...ana kumanda merkezi... Işından, ...güneş ışınlarından korunması lazım... ...bütün bunları anlattık... ...bilim açısından... Yani Kur'an yok, hadis yok, İslam dini yok. Kapatılması gerekiyor. Yani Hristiyan da kapatacak, Yahudi de, e, Hindu da herkesin kapatması lazım. Eğer kendini korumak istiyorsa. Evet. Ambalajlaması lazım. İç enerji yıkımına yol açıyor. İç enerji, yani insanın ruhu ihtiyacı. Evet. İrade kontrol gücü kalıyor, kayboluyor mesela. Rasyonalist oluyor. Yıkıcı güç olabiliyor. Yani sağ sola savuruluyor insan. Bu Sırf bu yüzden. Duygusuz oluyor. Zalim oluyor. Ve en sonunda bunları anlattıktan sonra 5-6 dakikada ayetleri anlattım. En sona. Baştan ayet anlatsam hepsi uyuyacak. Hiç kimse dinlemeyecekti. Evet. Şuur altında anglo saxon kültürü yetiştiğim yetiştiğimiz için Allah, Kur'an, ayet, hadis bunlara rasyonelizmin bir tepkisi var. İntekim ...Rasyonelist modernistler... ...Peygamberimize kuduz köpekler gibi saldırıyor. Hadislere kuduz köpekler gibi saldırıyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Evet maalesef. televizyona hadislere saldırıyor. Peygamberimiz saldırıyor. Ahlaksızlar. İşte altyapı planı bunu buradan geliyor. Buradan kaynaklanıyor. Beş dakika ait hadis okudum. Geri dönüşümü bir hafta sonra... Hocam talebelerimizin yarısı başını kapattı şeklinde oldu. Halbuki Kur'an'da Allah'a emrediyor kapatın hemen kapatmak. Cık, kapatmıyor. Çünkü Allah put değil ilim put. İlim putlarının ağzından başörtüsünü anlatmam lazım. Onların taptığı putun ağzından başörtü gerçeğini anlattım. Kabul ettiler. Allah diye hakiki put. Onun ağzından anlatınca Allah'a inanmadıkları için. Bunlar da Müslüman yurdum Müslüman kızlar konuştuğum. Evet. ...acaba öbür yurtlar nasıl... Yani ...durum böyle yani... ...1992'de yapmış olduğum... ...bu konuşmayı o zamanki bir... ...sivil kanaat önderi vardı... ...dedi ki bizim talibelerimiz de bunları dinlesin... ...doğru ve isabetli bir görüş... ...altın kullanmak da böyle... ...bilimsel olarak niçin kullanılmak gerekiyor... ...onu anlatmıştım... ...yine aynı cemaat... ...benim o konuşmamı bütün Edirne'den Hakkari'ye... ...her yerde dinlettiler... ...mesela adam sosyete... ...dinle alakası yok... Bu tür, bu tarz bir anlatımla anlattığınız zaman mantık anlatımı, bilimsel anlatım kabul ediyor. Yani. Çünkü kendi rasyonelitesi, kendi putu, aklı putu, akıl putuna, akıl putuyla anlatmak lazım. Evet. O zaman e, kabullenme başlıyor. Çünkü mertebesi o. Kelliminasa ala kadere uqulihim. Akıl seviyesine göre konuşun. İşte. İslam yorgunluğu diye genç dergisinde bir yazı çıkmıştı. Din yorgunluğu. Ha, onu görünce ben genç dergisinde şöyle. Benim hesap 63'te dini ilimleri okumaya başladım. Sene 2018. Aradan geçmiş 52-53 sene. Yorulmuşum. Onun yorgunluğu. Ama ben gençlerde böyle bir yorgunluk mu var? Yok. Hiç ayet, hiç ayet. Hiçbir ayet okumuyor. Hiçbir hadis, hiçbir tefsir. Hiçbir dini kitap okudukları yok. Ya. Okumadan yorgun. İşte yanlış ibare o. Ne demek lazımdı? Kendi rasyonalizmlerinin... ürettikleri pozitivizmin altında yorulanlar dese evet. uygun. Hani din oku oku dini kitapları oku oku okuyup yorulmak. Bu öyle bir yorulmak değil. Gençler kitap okumuyor ki. Ne yorulacak? Evet. İslam yorgunluğu yaşayamaz. Yaşayan insan da yorgunluk. Yaşamıyor ki. Kitap okumuyor ki. Onun için o ibareyi ben çok yanlış bulmuşum. Doğru. İşin içine girecek ki ondan sonra evet, yorulur. Öyle bir cehdi, gayret olacak da yorulmuş. Ben 52 sene okuyor okuya yorulmadım. Hala 120 kilometre hızla tren koridorlarını ihlal etmemek için 119 kilometre hızla tem at, ana yolunda yürümeye devam ediyorum. Araba sürmeye devam ediyorum. Evet. Yani bak edin anlatım geliştirmesine anlatım tarzlarını geliştirme ihtiyaç var. İnsan tiplerine göre İslam'ın tebliği. Yani Çankaya insanı var, Çankaya'da oturan lüks, entelektüel, dine uzak bir kesim var. Bir Müslüman aslında ve bunların dinin kaçmasına sebep olmak da, ahirette sorumluluğu gerektirir. Bunların seviyesi o noktada değil. Evet. Doğruyu doğruyu direkt verip verdiğin zaman alabilecek tipler değil. Doğru dediğimiz şeyi güzelce paketliyoruz böyle kendi anlayabilecekleri tarzda service, çünkü service ilaç ediyor. acı İslam ilacı acı e, etrafına tatlıyı sürüyoruz ve hoşlanabildikleri gastronomik bir tat ve hedonizm ışığı altında variantı ve ayrıntısı altında ağzına lob diyoruzunu veriyoruz ah tatlı geldi diyor acıyı fark ediyor ama tatlı ile beraber acılığını hissetmeden başörtüsünü kapatıyor evet ve bütün konularda işte one man show ne? böyle kilise papazları preacher, pazar günleri Amerika'da, Almanya'da özellikle Amerika'da çok bir one man show, tek adam showu gibi kilisenin papazı takır takır konuşuyor salon şeyde, sahnede yürüyor güzel gravata var elbisesi düzgün, saçlar düzgün taranmış konuşurken böyle sesin çeşitli fonlarını kullanıyor. Farklı de ses şiddetini ayarlıyor. Kim yerde oturuyor. Kim yerde kalkıyor. Kim yerde elini sallıyor. Böyle izleyiciler beden diliyle beraber dil dilini beraber algılayınca büyük bir ilgiyle izliyorlar. Şimdi evet. bu, bu anlatımlara ihtiyaç var. Evet. Öyle anlıyor insanlar çünkü. Kendi dillerinden konuşacaksın. Fransızca, İngilizce konuşuyorsan anlamaz. Anlamaz. Fransızca, Fransızca. Akılcıya akılcı üslupla konuşacaksın. Ya Edem hocam çok akılcı konuşuyorsunuz siz. <gülüyor> ya muhataplar akılcı. Ben ne yapayım? Muhatap öyle. İslami dil kullanca, o hakikati alamıyor, almıyor. Almayınca adamın gönlüne giriyorsun. Tebliğ ya. etmemiş oluyorsun. Tebliğ ettim, ben anlattım. Onu anlamadığı bir İngilizceyle anlattın sonuna. O Fransız, Fransızca anlatacaksın ona. Doğru her peygamber kendi milletin içinden gelmiştir. O dili kullandığı için. O dili bildiği için. Biz bunu ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bunlara biraz çok dikkat etmek evet, lazım. Biraz. Direkt Kur'an hadis anlattığın zaman insanlar tamam diyor ya. Bıktık şu Kur'an'dan. Bıktık şu hadislerden. Yeter ya diye Din din din. Nedir ulan bu? Akşam konuşurken talebeleri burada biliyorsunuz. Erkam üzerindeki üniversiteli talebeleri. Evet. Bill bir en güzel caz ustası şu anda dünyada 78 yaşında eserleri kalıcı ve klasik ama cazın lideri 65 yaşından sonra kalıcı eser üretmeye başladım. Niye? Ölümü tanıdım diyor. Ölümü tanıdıktan sonra özüme döndüm ölümü özünelleştirdim ve kabullendim ölümü kabullenince içinde bir enerji meydana geldi o enerjiyle beraber ürettiğim caz ürünleri klasik hale geldi diyor. ...bugün gençler starlar diyor... ...günlük dışarıyı cilalıyorlar diyor... ...iki günde şarkı üretiyor... ...üç günde kaybolup gidiyor... ...starlar diyor... bugün evet. starlar diyor... Evet. Bunun için beşinci boyuta yükselelim diyor... ...beşinci boyut ne oluyor... ...en boy yükseklik madde... ...yatay... ...zaman dikey... ...dört boyut... ...zamanı da terk edeceksiniz... ...mekanı da terk edeceksiniz... ...beşinci boyuta çıkacaksınız... ...beşinci boyut ölüm... Öyle. ...mekan yok zaman yok ölümde... ...oraya çıkınca zaman mekanı kuşatmış oluyorsunuz... ...holistik bir bakış açısı. ...sizde yaratıcılık meydana geliyor... ...ve o yaratıcılığın ışığı altında... ...yeni taze bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz... ...herkes beğeniyor ve kalıcı oluyor diyor... ...ama ben bunun için... ...hayatımda iki defa komaya girdim... ...içki içmekten diyor... ...bir defa LSD içtim diyor... ...uzun yıllar... ...ve mi iflas etti... ...öleceğim karaciğer bulamadılar... Ölümle yüz yüze geldim. Ölüme dokandım. En sonunda bir karaciğer bulundu ve plantasyon ameliyatı yapıldı ve kalp nakliyle kurtuldum. Ama soğuk terler döktüm. Ölümle tanıştım. Ölüm dokuza. Ölüm bende doğuşa yol açtı diyor. O doğuştan sonra 65 yaşından sonra kalıcı eserlerimi verdim. Bugün gençler zorluklar içerisinden çıkmıyor. Kolaylıklar içinden çıkıyor. Bedel ödemiyor yani. Toplum hayır toplum içindeki sosyal eğitimden geçmiyor. İnternet başında sanal eğitimden geçiyor. Hayatı hayatla kendi arasında internet var. Yani şu görmüş olduğumuz televizyon ekranı gibi internet bilgisayar ekranı var. Evet. Hayata dokunamıyor. Dokunmadan sen ve ben objektifliği içerisinde. Yani karşılıklı sen ve ben o şekilde yaşıyor. Bugün gençlik böyle mi? Evet böyle. Gençlik sanal yetişiyor. Gerçek gençlik kalmadı artık. Bir pop müzik deyince bütün yurt koşup gidiyor. Evet. Bu da bir İslami bir yurt oluyor. Falanca yeşil pop gelmiş. Hop atlayıp gidiyor. Sultanahmet'te Mevlid programı var deyince hiç kimse ilgisini çekmiyor. Evet öyle oluyor hocam. Evet. E i̇şte bu bilgisayarın önünde otur kalkmazsan ortaya çıkacak gençlik tipolojisi bu bizim de kendimizi göre böyle gençlerin ben elli yıldan beri genç yetiştiren bir insanım. Evet. Yetiştirmeye çalışıyorum elli yıldan beri. Bu gibi eğitim beyinleri olan arkadaşlar da ya hoca sen bir elli yıldan beri fakültede hocalık yaptın Senin de bir fikrim vardır. Biz seni hiç dinlemedik, duymadık e, gel de bize bir şeyler ver bizlere Şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi bana. Evet. Hayatımı gençlere adamış bir insan. Yığınla adam yetiştirdim. Bu tecrübem var, yani hayattan gelen, yaşayarak elde ettiğim tecrübelerim var. Hiçbir yerden böyle bir davet gelmedi, davet edilmediğimiz de biz gitmiyoruz. Ben de. bunu yaşıyorum yani. Eğitim derneklerine Şu buradan şey, söyleyelim. Yok, <gülüyor> yok şey söylemek yok. değil. Duyuyorlar Kendileri olur. anlamaları, Tabii kendileri anlamalar bilmeleri lazım. lazım. Şu ana kadar bir tek daveti almadım ben. Evet. Ancak radyoda fırsat oluyor da konuşuyoruz. Allah razı olsun. Mürşidi Kamil. radyoda konuş. Ondan efendim konuşuyorum. Konuşma dersi anında bırakacağım. Heveslisiyle değilim. Beni biliyorsun. Dışit evet. ve köşeli bir insan. Ben her her yere sığmam. Özgür ruhluyum. Evet. Ve ağzıma geldi bir de konuşurum. Benim inandığım hakikat budur. Allah razı olsun hocam. Ve çekinmiyorum elhamdülillah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir program oldu. Muhterem dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.